Allah fi ve min rahmeti, ve ve rahim. Değerli kardeşlerim, öyle bir asırda yaşıyoruz ki, öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, öyle bir çağda yaşıyoruz ki, bir insanın akıl sağlığını korumasının neredeyse mümkün olmadığı bir çağda yaşıyoruz. Bugün hutbede size yaşadığımız bu çağda fikri hastalıklardan, ameli hastalıklardan ve başımıza gelebilecek musibetlerden kurtulmanın yolunu anlatacağım. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'i bizim hayat kitabımız olarak ortaya koymuştur. Sahabe radiyallahu anhüm ayakkabılarının bağı kaybolsa onu Kur'an-ı Kerim'de aramışlardır. Değerli kardeşlerim sıkıntılarımızın en büyüğü problemlerimizin çözümünü Kur'an-ı Kerim'de aramamaktır. Ben içinde bulunduğum konum gereği Müslümanların neredeyse çözümsüz onlarca sorunlarıyla muhatap oluyorum. Çözümsüz derken kastım şudur. Zahiren çözülmesi mümkün olmayan problem. Türkiye'nin illerinden bir tanesinde bir tane Müslüman bacımız Müslüman oluyor. Eşi Müslüman değil, ailesi Müslüman değil. Aşiret ailesini terk etse mutlaka nereye giderse gitsin bulur öldürürler. Terk edeceğim dese sebep ve gerekçe sunsa müşriklerin anlayabileceği bir sebep ve gerekçesi yok. Bu kardeşimiz mesela ne yapacak? Mesela tağutların zulmü altında onlardan yakasını kurtaramayan kardeşlerimiz ne yapacak? Mesela fikri olarak her taraftan şirkin, küfrün, fıskın, fücurun ve özellikle irca fitnesinin yaygın olduğu bir yerde, Kars'ın bir ilinde Kars'ın bir ilçesinde tek başına olan, bir hocası olmayan, sorabileceği kimsesi olmayan bir Müslüman fikri hastalıklardan nasıl kurtulacak, nasıl uzak duracak, kendisini nasıl sabit kılacak? İşte bugün bunu anlatacağız kardeşler. Kardeşler bugün Müslüman olmak, tevhid ehli olmak sanki bir mucize. Bir taraftan putperest sufi müşriklerin ortaya atmış olduğu şüpheler... Bir taraftan demokrasi havarisi belamların ortaya attığı şüpheler. Bir taraftan Cehin bin Safvan ve Mürciye'nin tabilerinin ortaya attığı şüphelerden kurtulup... ...saf ve sarih tevhid akidesine sahip olmak neredeyse mümkün değil. Neredeyse büyük bir mucize. Hocam peki ben Müslüman olduktan sonra akidemi şirkten, küfürden, bidatten... Sapkın görüşlerde nasıl koruyacağım? İşte Kur'an-ı Kerim buna çözüm önerisini sunmuştur. Her türlü problem, maddi problem, manevi problem, eşimizle ilgili problem, çocuğumuzla ilgili problem, hangi problem olursa olsun Allah subhanehu ve teala buna çözüm sunmuştur. Bana soru geldiği zaman ben bu çözüm önerilerini söylediğimde kardeşlerimiz bazen burun kıvırıyor. Hocaya gittik bu sorunumuzu anlattık ama... Sorunumuza pratik olarak bir şey söylemedi. Kur'an'dan bir birkaç ayet okudu diye. Halbuki ben kendisine sorunlarını şikayet etmeye gelen kimselere Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sunduğu çözüm önerisini sunuyorum. O da takvallah, Allah'a karşı takva sahibi olmaktır. Arkadaşlar rutbenin başından beri söylediğim bütün problemlerin çözümünün anahtarı ...takvadadır. Allah Subh'anü ve Teala... ...men yettegillâhe lehu mahreca. Kim Allah'a karşı takva sahibi olursa... ...Allah Subh'anü ve Teala... ...ona mutlaka bir çıkış yolu gösterecektir diyor. Allah Subh'anü ve Teala... sarılan kimselere... ...mutlaka ama mutlaka... ...bir çıkış yolu gösterecektir. Durumunuz ne olursa olsun... ...şartlarınız ne olursa olsun... İçinde bulunduğunuz ort ortam nasıl bir ortam olursa olsun eğer siz sımsıkı bir şekilde takvaya sarılırsanız Allah Subhanahu ve Teala size vaat ediyor. Allah vaadinden dönmez. Allah vaadinden asla dönmez. Allah'ın vaadi hak olan vaattir. Men yetteqillaha yec'al lehu makhraca. Hocam bazı işler var. Zor işler. O kadar zorlanıyorum ki bu işlerin içinden kurtulmaktan men yettekillah kim Allah'a karşı takva sahibi olursa Allah Subhanahu ve Teala onun zorunu kolaylaştıracaktır ayet. Allah Subhanahu ve Teala onun zor olan kısmını ne yapacaktır? Men yettekillah yecallehu min emrihi yusra. Allah onun işlerinde ona bir kolaylık verecektir. Kardeşler hepimizin başında sıkıntılar var. Bir cahiliye toplumunda yaşıyoruz. Bir şirk toplumunun içerisinde yaşıyoruz. Bir, bu şirk toplumunun hastalıkları zaten bizi etkiliyor. Bundan dolayı, bu etkilerden dolayı birbirimizle içinden çıkılamayacak sorunlar yaşayabiliyoruz. Şirk toplumunun, şirkinden dolayı bize sirayet eden hastalıklar sebebiyle Evlatlarımızla problem yaşayabiliyoruz. Cahiliye toplumunda yaşamamızdan dolayı, üzerimize sirayet eden hastalıklardan dolayı, eşimizle sorunlar yaşayabiliyoruz. Etrafımızdaki müşriklerle amansız, çözümü mümkün olmayan problemler içerisine girebiliyoruz. İşte çözümü burada. Men yettegillâhe yeceallahu mehreca, men yettegillâhe, kim Allah'a karşı takva sahibi olursa Allah subhanahu wa ta'la ona mutlaka bir çıkış yolu gösterecektir değerli kardeşlerim Allah subhanahu wa ta'la bizim bu zamanda bu mekanda bu ortamda bu insanlarla beraber yaşamamızı dilemişse Allah subhanahu wa ta'la bizi unutmadı Allah subhanahu wa ta'la yüz çevirmedi Allah subhanahu wa ta'la bizi bu toplumun içine atıp sırt çevirmedi biz Allah'la olan dostluğumuzu kaybettiğimiz için biz Allah'a sırt çevirdik. Bu problemlerin sebebi bizim Allah'ın velayetinden uzaklaşmamız, bizim Allah'a takva sahibi olmaktan uzaklaşmamız, bizim Allah'a sırt çevirmemiz sebebiyledir. Biz Allah'ı unuttuğumuz için Allah bizi unuttu. Biz Allah'tan yüz çevirdiğimiz için Allah bizden yüz çevirdi. Ve bundan dolayı sorunlarımıza çözüm bulamıyoruz. Maddi problemlerimizi bir türlü halledemiyoruz. Ailevi ilişkilerimizi bir türlü düzeltemiyoruz. İnsanlar arası ilişkilerimizi bir türlü düzeltemiyoruz. Bunun tek ama tek sebebi bizim Allah'ı unutmamız. Bunun neticesinde de Allah'ın bizden yüz çevirmesidir kardeşler. Kardeşler bir başka problem başta söyledim. Fikri buhranlar. Hocam ben... Şirk ve küfür akidesinden selamette nasıl bir tevhidli Müslüman olacağım? Allah Subhanahu taala bunu da takvaya bağlamıştır kardeşler. Men yetteqillah yec'al lehu men yetteqillah yec'al lehu furqana. Ey veli olanlar, in takullaha yec'al lekum furqana. Ey iman edenler, siz takva sahibi olursanız Allah Subhanahu taala size furkaniyet verecektir. Hak ile batılı birbirinden ayırt etme gücü verecektir. Doğru ile yanlışı birbirinden ayırt etme gücü verecektir. Hocam bakıyorum birileri öyle söylüyor birileri böyle ben hangisine tabi olacağım? Sen takvaya tabi olacaksın. Allahu Subhanahu ve Teala sana öyle bir anlayış verecek ki hak budur, batıl budur senin önünde. Ben beyaz açılacak. Hocam insanlar arasında ihtilaf var. Bu ihtilaf karşısında bu taraftan mı olayım bu taraftan mı? O da doğru söylüyor bana göre. O da doğru söylüyor. Her iki taraf da sana doğru söylüyor gibi geldiyse sende furkaniyet yoktur. Sende hak ile batılı birbirinden ayırt edecek o yeti yoktur. O halde ne yapacaksın? Takvaya sarılacaksın ki bunun neticesinde Allah subhanehu teala'nın vereceği furkan ile hak ile batılı net olarak göreceksin. Allah Subhane ve Teala buyuruyor kardeşler. Ya eyulene amenut ey iman Allah'tan korkun, takvaya sarılın ve Allah'ın Resulüne iman edin. Allah size iki kat ecir versin ve yecallakum nuran ve size bir nur versin temşune bihi, onun o nurla yürüyün. İmam Abbas diyor ki buradaki nur ile kastedilen Kur'an ve sünnettir diyor. Sözü uzatmayacağım kardeşler. Allah subhanehu ve teala bütün sorunlarımızın çözümünü kitabında beyan etmiştir. Allah subhanehu ve bütün sorunların çözümünü kitabında apaçık bir şekilde beyan etmiştir. Ve bizim en büyük sorunumuz takvadan yüz çevirmemizdir. Allah'a karşı takva sahibi olduğumuz zaman, Allah'tan hakkıyla korktuğumuz zaman Allah subhanehu ve teala bizi bütün bu sorunlardan selamet içerisinde kurtaracaktır ve akhir davani elhamdülillah rabbil alamin. Elhamdülillahi vahde ve ssalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Burada arkadaşlar kısacası takvadan bahsedelim. Takva sakınmak ve korunmak demektir. Sakınmak, vikaye, sakınmak ve korunmak demektir. 3 mertebesi vardır. Birinci mertebesi şirkten sakınmaktır. Kur'an-ı Kerim'de Resullerin çağırdığı davet takvadır ve manası şirkten korunmak, şirkten sakınmaktır. Takvanın en üstün mertebesi budur. Herkese vacip olan mertebe budur. Birinci, en üstün derken birinci adımı budur. Takva sahibi olmak için bu adımın mutlaka atılması gerekir. O da şirki terk etmektir. Kur'an-ı Kerim'de hangi ayette bir Resul gelip kavmini, Allah'a karşı takva sahibi olun diye bir davette bulunmuşsa Açın tefsir kitaplarına bakın Müfessirler ittifakla şirki terk edin diye tefsir etmişlerdir Takvanın ikinci mertebesi açık haramları terk etmektir Yalanın gizlisini ve saklısını terk etmektir Dedikodu, kıybet, fitne, fücur bunları terk etmektir Haram yemeği terk etmektir ve farzlara sımsıkı sarılmaktır. Takvanın ikinci mertebesi budur. Asıl olması gereken takva ise kardeşler harama düşmek tehlikesinden dolayı mübahlar dahi terk etmektir. Sekiz saat, on saat, on iki saat uyumak mübahtır. Ama bu kadar çok uyku kalbimi köreltebilir, kör bir kalple günahlara dalabilirim diye on, on iki saat uyumayı terk etmek işte takvanın üst mertebesidir. Oturup güzelce karnını doyuruncaya kadar yemek mübahtır. Ama karnımı çok doyurduğum zaman şehvetim artar. Gözüm harama bakabilir. Kulağım haram dinleyebilir. Dilim haramla iştikal edebilir. Bundan dolayı ben midemi biraz boş tutayım. Aç kalayım biraz. Doymadan kalkayım. Midemi doldurmayayım diye düşünmek takvadır kardeşler. Kardeşler bizim Allah'a hamd olsun biz iman ettik. Takvanın birinci mertebesini gerçekleştirdik. Şirkten sakındık, şirki terk ettik. Bize şimdi asıl olan özellikle dilimizde işlediğimiz haramlardan uzak durmaktır. Zaten muhafazakar bir kitleden olduğumuz için içki içmek, domuz eti yemek, kumar oynamak, gidip zina etmek gibi açık sarih haramlar İslam ümmetinde görülen haramlar değildir. Bugün Müslümanlar da ben işte hocam şu arkadaş gece gündüz içiyor ne yapalım diye ben böyle bir Müslüman gelmedim. Hocam adamın evine gittik domuz eti bize ikram etti diyen ben görmedim. Zinakarın teki her gün bir hatunla geziyor şöyle yapıyor böyle yapıyor denilen ben Müslüman tanımıyorum. Çatır çatır faiz yiyor dediğiniz bir Müslüman bilmiyorum ben. Yani Müslümanlar umumiyetle sarih olan haramları terk etmişlerdir. Peki terk etmemiz gereken en büyük haram dil ile işlediğimiz haramlardır Kardeşler Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanın başına musibet olarak en büyük musibet dil yeterlidir diyor. Bakın arkadaşlar sahabe radıyallahu sahabe radıyallahu anhum ağızlarına çakıl koyuyorlar. Dil hareket etmesini çakılla geziyorlar. Çünkü hareket ettiği zaman günaha girecek. Konuştuğun zaman günaha gireceksin belli. Temi yok diyorlar ya. Bu yüzden ben Müslümanlar da önce kendi nefsime sonra bütün kardeşlerime nasihatim takva sahibi olmaya susmakla başlayabilirsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ben sameten icra kim susarsa kurtulacak diyor. Bu devirde susan kurtulacak kardeşler. Konuşmayan kurtulacak. Az konuşan en çok takva sahibi olanımızdır. Kim çok konuşuyorsa kim dilini Allah'ın zikrinde hariç çok amel ettiriyorsa, çok hareket ettiriyorsa takvadan en uzak olanımız budur. Kardeşler sorunlarımız varsa, problemlerimiz varsa o halde hutbenin tüm hutbenin özetişi olsun. Diline sahip çık bütün sorunlar çözülsün diyoruz. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Namaz için saf sorun inşallah.